الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالات في النار Allahümme şahli sadri ve yessirli emri vahlu muhteten min lisani yefkahu kavli Allahümme erine al haqqa haqqa var zukna, ve erine al batıla batıla var zukna iştinabe. Allahümme emfe'enna bima allemtena ve allimna bima yemfe'una subhaneke la ilme lana illa ma allemtena bir rahmetke ya erhamen rahmin Geçen hafta La ilahe illallah bozan unsurlarla başlamıştık Birinci haftamızda La ilahe illallah bozan unsurlardan Allah'a dua ederken aracı kılmak, Allah subhanehu ve teala'ya şefaatçi kılmak veyahut da kabirlerden gidip onlardan Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmeyeceği meselelerde başkalarından, ölülerden, salihlerden, şundan bundan istemek diye La ilahe illallah bozan unsurlarda eşkir kusul ibadet ibadete Allah'a şirk koşmak babında bunları anlatmıştık. Ondan bir sonraki hafta La ilahe illallah bozan unsurlardan biri Allah Subhanahu ve, ve Teala ile beraber kanun koyma meselesini anlatmıştık. Nedir kanun koyma? Kanun koymanın mahiyeti nedir? Bugün kanun koyan insanlar hükümleri İslam'a göre, şeriata göre nedir? Allah Subhanahu ve Teala bunlar hakkında Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor demiştik. Ve 10 taneden fazla eski alim, 20 taneden fazla muasir alimden icma nakletmiştik. Bu adamların kafirlerine, bu adamların kükrüne icma naklettik yani böyle kuru sözlerde Kimlerin icması vardı bu konuda? İshak i̇bn icması vardı. İmam Şafi'nin icması vardı. Öyle değil mi? Ondan sonra İmam Davud'in icması vardı. kade Yad'ın sözü vardı. Öyle değil mi? İbn-i Teymiye'nin İbn Teymiye icması vardı. İbn-i Hazm'in icması vardı. Bunların küfründe helale haram, haramı helal kıldıklarından dolayı bunların küfründe bunlar icma nakletmişlerdi. Asli alimlerden kimleri saymıştık? Ahmet Şakir, Mahmud Şakir, Şeyh Ebu Muhammed el-Mahdisi, Şeyh Ebu Katada el-Filistini, Şeyh Ebu Basir, öyle değil mi? Muhammed el-Fakih, yani bunlar dünyanın büyük alim. Şeyh Şankiti, Su Suud'un büyük alimlerinden. Ondan sonra İbn-i Hüseymi'nin usulü selasenin sonundaki sözünü nakletmiştik. Başka kimlerden nakletmiştik? Seyyid Kutub'un görüşünü nakletmiştik, Muhammed Kutub'un görüşünü nakletmiştik bu konuda. Salah Savi'nin görüşünü nakletmiştik bu konu çerçevesinde. Başka? Mustafa Sabri Efendi, Osmanlı Şeyhülislamının görüşünü bu konu etrafında zikretmiştik. Ve görmüştük ki genel olarak fiyatada tanınan Rabbani alimlerin arasında bu konuda hiçbir şekilde ihtilaf yok. Yani bu adamlar hatta şankiti ne diyordu bu? Şu anda kanun yapan, Allah subhanehu ve teala'nın kanunlarının dışında Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılan insanların, küfründe şüphe eden insanlar için şankiti ne diyordu? Ezberleyen var mı sözü? La yeşükku فِي شِرْكِ هَاُولَاءِ وَكُفْرِ اَاُولَاءِ اِلَّا مَنْ طَمِسَ اللّٰهُ بَصِيرَتَهُ وَاَعْمَاهُ اَنْنُورِ الْوَحْيَيْنِ Diyordu ki, bugün bu kanun koyan insanların küfründe ve şirkinde hiç kimse şüphe etmez. Sadece kim şüphe eder? Allah'ın gözünü kör ettiği ve Allah'ın kendini vahiden mahrum kıldığı insandan başkası bunların küfründe ne yapmaz? Bunların küfründe şüphe etmez. Bu söz kime aitti? Suud'un geçmiş dönemdeki en büyük alemlerinden Şeyh Şankiti edva Beyan'ın yazarı, Şeyh Şangitli'nin görüşüydü demiştik. Şimdi peki biz bunları anlattığımız zaman, bugün yeryüzünde birtakım insanlar meclislere gidiyorlar ve bunlar İslam için bir şeyler yaptıklarını iddia ediyorlar. İmmâ la ilahe illallah diyen Arap emirleri gibi veya da bizim Türkiye veya başka ülkelerde İslam'a hizmet etmek adıyla parti oluşturup da bu partilerle meclise giren insanlar var. Peki bu insanlar, bunun küfür olduğunu, bu kadar âlimin icması olmasına rağmen bu insanlar neye beyanaraktan bu meclislere girdiler? Elbet vardır bunun bir sebebi. Veyahut da bu insanları tekfir etmeyen insanlar, madem teşrih bizim gördüğümüz kadarıyla, bütün ümmetin icmasıyla küfürdür, Allah'ın karşısında kanun yapmanın küfründe şüphe eden insanların dahi şeyinden korkulur, imanından korkulur. Peki bunları tekfir etmeyen bunca insan ve bunların peşinde giden bunca insan ve bunlar hepsi la ilahe illallah diyen insanlar, Bunların hükmü nedir? Veyahut da bunlar kendilerine hiçbir delil bulmadılar mı? Bu ders çok önemli. Yani birçok e, bunların şeyleri var. Kendilerine göre şüpheleri var. Ben mülakat yapmaya çalıştım. Yani böyle en yaygın olan şüpheler, en çok kullanılan şüpheleri e, saymaya çalıştım. İnşallah onları zikredeceğiz. Birincisi arkadaşlar, bunların ilk şüpheleri وَمَنْ لَمْ يَحْقُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirmedikleriyle hükmet Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu insanlar dediler ki ilk birincisi derler bu İbn Abbas bu ayetin tefsiri için diyor ki kufrun dûne kufr. Ya yani ne demek kufrun kufr? İslama küfür sokmayan küfür. Nasıl yineca biz riya ne diyoruz riya. İkü züraya ne diyoruz şeriata? şirk ve -er diyoruz değil mi? Küçük şirk diyoruz. Aynı dediler ki buradaki küfür de i̇bn Abbas'ın bu ayeti olan tefsiriyle buradaki küfür nedir? Kufrun dune küfürdür. Bu küfür insan ne yapmaz? Bu küfür insanı küfre sokmaz. Bunu söyleyen insanlar i̇bn Abbas'a iftira etmişlerdir. Neden i̇bn Abbas'a iftira etmişlerdir? Çünkü i̇bn Abbas hiçbir zaman bu ayetin tefsirinde bu sözü söylememiştir. Bakın çok önemli bir nokta burası. i̇bn Abbas hiçbir zaman bu ayetin tefsiri diye bu sözü ne yapmamıştır? Bu sözü söylememiştir. Yani bir ayetin bir şeye bir ayetin tefsiri demek çok farklı bir şey. Bir konu hakkında görüş belirtmek çok farklı bir şey. İbn Abbas bunu nerede söylemiştir? Hariciler İbn Abbas'ın yanına gelip de Hazreti Ali'ye kafir dedikleri zaman ve Hazreti Muaviye'ye kafir dedikleri zaman radiyallahu anhüm cem'at bunlara kafir dedikleri zaman İbn Abbas ne demiştir? <gülüyor> Hazza kufrun leytu kufrun lezi tazabuna ileyhi bu sizin zannettiğiniz veya düşündüğünüz küfür değildir. Haza küfrün dune küfrü. Bu nedir? Küfürdür fakat insanı küfre sokmayan küfürdür. Bakın, arada ne kadar büyük bir fark var. Bu ayetin tefsiridir demek nerede? Eyva, bir de İbn Abbas'a soru sorulduğu zaman İbn Abbas'ın cevap vermesi nerede? Arasında çok büyük bir fark var. Yani mesela bugün irca şekleri sorulduğu zaman ne diyorlar? İbn Abbas bu ayetin tefsirinde demiş ki küfründü ne küfür. Bu kufr düne kufrdur. Oysa İbni Abbas hiçbir zaman bu ayetin tefsirinde kufr düne kufr dememiştir. Ne demiştir İbni Abbas? Hariciler Hz. Ali'yi tekfir ettikleri zaman bu sizin zannettiğiniz küfür değildir demiştir. Bu küfür insanı küfre sokmayan küfürdür demiştir. İkincisi bu rivayeti İbni Abbas'a yani biz dediğimiz zaman bu rivayet kimindir? Bu rivayet İbn Abbas'ın rivayet etmiştir diyoruz i̇bn Abbas'tan bu yapılan rivayetin içerisinde Hişam İbn-i el-Mekki diye bir tane ravi var. Ravinin ismi Hişam İbn-i el-Mekki. İmam Ahmet bir de İbn-i Kuteybe buna ne demişlerdi? Bu raviye zayıf demişlerdir. Akide alanında bir konuda ihticac yapılırken zayıf bir senetle, zayıf senetle gelen bir haberle kesinlikle ne yapılmaz? Kesinlikle ihticac yapılmaz her ne kadar İbn-i İbban gibiler bu adama sika de, yani güvenliler deseler de, İbn-i hadis ilminden mütesahhir olduğunu, hadis ilminde İbn-i İbban'ın sika adamların i̇bn İban çok kolay hüküm verdiği için bu kolay, kendisi büyük bir imamdır. Fakat bu konudan mütesahhir kabul edildiği için onun görüşünü bu konuda ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Bilakis İbn-i Abbas'tan Hakimin müstedreinde rivayet ettiği bir rivayette İbn-i Abbas ne diyor? Diyor ki müşrikler ne zaman ki peygamber Allah-u Teala Müslümanlara kendi kendine ölen hayvanı haram kıldığı zaman biliyorsunuz İslam'da bir hayvan kendi başına ölürse onun etini yemek nedir? Onun etini yemek haramdır. Müşrikler Müslümanlara dediler ki siz kendi ellerinizle kestiğini yiyorsunuz. Fakat Allah'ın mübarek eliyle kestiğini yemiyorsunuz. Bakın müşrikler Müslümanlara ne diyorlar? Müslümanlar da bir an şeye düştüler, süper düştüler. Ya gerçekten biz kendi ellerimizle kestiğimizi yiyoruz. Ölen hayvanı kim öldürdü? Allah kaderiyle öldürdü öyle değil mi? Ama biz hayvanı ne yapmıyoruz? Allah'ın kesmiş olduğu hayvanı yemiyoruz. Allah hemen nasıl bir ayet indirdi? Hmm. Ve innes şeyatin leyuqunu ila awliyaihim liyucadiluukum ve in ata'tumuhum innakum Siz eğer onların size vermiş oldukları o söze itaat ederseniz ve in ata'tumuhum eğer siz onlara itaat ederseniz innekum <gülüyor> lamusyrikun. Siz muhakkak ya o zaman ne olursunuz müşriklerden olursunuz. Muhakkak ki bunu rivayet eden kim? Sahih bir senetle İbn Abbas bunları rivayet ediyor. Ufak bir kadiyede, çok küçük bir meselede Allah'ın haram kıldığı bir şeyi müşrikler helal kıldığı zaman Allah sana ve müslimlara ne diyor? Ve in ata atumuhum inne müşrikun. Eğer siz onlara sadece bir meselede benim size haram kıldığımı onlar helal kılıyorlar diye siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki sizler nereden olursunuz muhakkak ki sizler müşriklerden olursunuz Bunu rivayet eden kim dedik İbni Abbas İbni Abbas gibi bu ümmetin fakihlerinden olan bir insan bir kadiyede bir meselede Allah'ın haram kıldığı helal kılındığı zaman Allah buna şirk diyorsa İbni Abbas teşriha Allah'ın dışında kanun koymaya hiçbir şekilde ne yapmayacaktı hiçbir şekilde müsaade etmeyecekti İkinci bir şirk İbni Abbas bunu kime söyledi biz zaman ne diyoruz? Bir söz söylendiği zaman o sözün, biz bidat dersinde bunu anlatmıştık. O sözün hakiki manasını ve gerçek delalet ettiği manaları anlayabilmek için sözü kim söylemiş? Kime söylemiş? Hangi ortamda söylemiş? Hangi soruya binaen söylemiş? Bunlar çok önemli demiştik, öyle değil mi? İbni Abbas bu sözü kime söylüyordu? Hariciler Hazreti Ali tekbir ettikleri zaman Hazreti Ali için dedi ki yok Hazreti Ali kafir değildir yani bu sizin anladığınız küfür değil de dedi. Şimdi ben soruyorum size. Hiç Hz. Ali, Ali için söylenmiş bir sözü getirir. Şimdiki kafir, mürted, belham, fasır bunlar için uygulamak adaletten midir? Hz. Ali gibi bütün ümmetin faziletinde ittifak ettiği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı aynı şekilde Peygamberimizin rahlesinin dibinde büyüyen Hz. Ali ile Şimdiki Yahudilerle anlaşmalar imzalayan, Müslümanları hapislere attıran, Müslüman kızların ırzını, sır Müslüman erkeklerden sır almak için Müslüman kadınların ırzını hiç gözünü kırpmadan kirletebilen cani, insanlık dışı hayvanların i̇bn Abbas'ın söylemiş olduğu bir sözü getirip bunlar üzerinde kullanmak, Bu adalet midir? o da bu İslam'ın, Müslümanlığın adalet sıfatına yakışır mı? Yakışmaz. Niye? Çünkü i̇bn Abbas bu sözü kimin için söylemişti? İslam ümmetinin halifesi için söylemişti. Şimdikiler, velev kafir olmasalar ki bunların küfründe zerre kadar bir şüphe yok. Bunlar Allah'ın karşısında uluhiyet idrasında bulunan insanlar. Velev kafir olmasalar, yeryüzünün en fatıf insanları bunlar. Öyle değil mi? Tutup da İbni Abbas'ın Hz. Ali gibi ümmetin nurlarından bir nur olan Hz. Ali gibi bir insan için tutup da söylenmiş bir sözü getirip bunların üzerine uygulamak ne değil kesinlikle? Kesinlikle doğru değil. İkincisi, biz buna baktığımız zaman, bu olaya baktığımız zaman ne yapmamız lazım? Biz diyecek ki İbn Abbas bu sözü kesinlikle "ve men lem yahkum bima'andallah feulake hum el kafirun" bu ayetin tefsirinde söylememiştir İbn Abbas bunu. İbn Abbas'ın bu ayetin tefsirinde söylemediği bir sözü getirip de bu ayetin tefsiriymiş gibi insanlara göstermek nedir? İbn Abbas'a iftiradır aynı zamanda. Üçüncüsü Ahmet Şakir biliyorsun Mısır'ın büyük muhaddislerinden Ahmet Şakir bu sözü her aldığı zaman ne diyor? kendisini ilme nisbet eden bazı sapıklar bazı sapıklar bu söze yapışaraktan put ve şik kanunlarını İslam bellelerinde helal kıldılar. Bakın çok önemli bir söz yani. Bunu kim söylüyor? Zamanın en büyük alimlerinden biri söylüyor. Bu kufrundu ne kufr sözüne yapışıp da ne yaptılar? Kufrundu ne kufr sözüne yapışıp da yani insanı küfre sokmayan küfürdür deyip de bunu ne yaptılar? Küfür ve şik kanunlarını Fransızların, İngilizlerin, Ecnebilerin Allah'a en büyük harp açmış insanların koymuş olduğu kanunları Allah'ın kanunlarını ilgâh edip de getirip onun yerine kullanmakta kullandılar diyor. Düzüz küfür değildir. Ahmet Şakir söylüyor. Aynı şekil. Bu rivayeti Kufur Düne küfür rivayetini kim rivayet ediyor başka? Taberi İbn-i rivayet ediyor. Öyle değil mi? Kaç numara? 12.025-12.026 numaralı rivayetlerde Taberi bunu rivayet ediyor. Taberi'ye talih yapan Mahmut Şakir, Ahmet Şakir'in kardeşi o da bu sözü ele aldığı zaman ilk başta ne diyor? Allah'ım ben sapıklıktan sana sönürüm. Diyor ki bu sözü getirip de küpür kanunlarını İslam bedelerinde uygulamaya cevap veren insanlar tövbeye çağırılırlar. Bakın sözü iyi dinleyin. Tövbeye çağırılırlar. Tövbe ettiler, ettiler. Yok tövbe etmedilerse Allah'ın hükümlerinden birini inkar etmiş gibidirler. Eyvah! Yani bu İbni Abbas'ın sözüne yapışıp da veyahut da İbn Mucrid'in, İbni Mucrid'in sözüne yapışıp da getirip onların söylemiş oldukları sözü küfür kanunlarını yeryüzünde helal kılmak için kullanan insanlar varsa bunlar nedir diyor? Bunlar tövbeye çağırılırlar. Yoksa Allah hükümlerinden bir hükmü inkar etmiş gibilerdir. Eğer tövbe etmezlerse küfürde israr eden adamın hükmü zaten ne diyor? Küfürde israf is eden adamın hükmü İslam'da bellidir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Muhammed Kutub Vakiyenel Muhasir kitabında çok güzel bir şey söylüyor. Mazlumun İbni Abbas diyor. İbni Abbas'a zulmedilmiştir yani. Bu sözünde i̇bn Abbas'a ne yapmışındır? i̇bn Abbas'a zulmedilmiştir. i̇bn Abbas bunu hilafet döneminde, Müslümanların yaşadığı bir dönemde, halifenin var olduğu bir dönemde, halifenin cihad ettiği bir dönemde, İslam'ın izzetli ve kuvvetli olduğu bir dönemde bir takım nasları yanlış anlayan insanların halifeyi tekbir ettiği zaman onlara vermiş olduğu bir cevaptır bu. düne kufru. Şimdi siz ne yaptınız bunu? Getirdiniz. Yeryüzünün en habis Yeryüzünün Allah'a karşı en büyük savaş açmış, yeryüzünün Allah'a karşı en büyük muharebesini başlatan, Allah'ın dinini ve Allah'ın dinini savunan alimleri yeryüzünde yok etmek için elinden gelen bütün faaliyetleri gösteren, askeriyle, polisiyle, parasıyla, hapishaneleriyle, nezarethaneleriyle, zulümleriyle, işkenceleriyle Allah'ın yolundan insanları çevirmek için ellerinden gelen her şey yapan bu kafir ve üzerine i̇bn Abbas'ın söylemiş olduğu, Hazreti Ali'ye söylemiş olduğu bu sözü getirdiniz, kullandınız. Allah'ım me inna nebrahu yureyke mined dalaleti vel kufri vel kuzlan Yani biz Allah'a sapıklıktan ve dalaletten insanları saptırmaktan ne yaparız? İnsanları saptırmaktan Allah'a söyleriz. Zaten geçen derste anlattığım gibi ta bu son dönemlere kadar İslam alimlerinin içinde kesinlikle ihtilaf yoktur ki Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılmak küfürdür. Adam ister buna itikad etsin, ister buna itikad etmesin. İmam Şatibi İhtisâm kitabında ne diyordu? Ve ecmeu ala en tebdîl şirkun ve küfrun. Bütün ümmet icma etmiştir ki Allah'ın dinini değiştirmek, bir etmek, kanunları değiştirmek nedir? Şirkun ve küfrun. Küfür ve şirktir. Ve ümmetin içerisinde bu noktaya kadar zerre kadar ne olmamıştı, İhtilaf çıkmamıştı. Ta ne zamana kadar? Ta şu vatandaşa bir kağıt bir kalem ver. Ta ne zamana kadar? Ta ki he? bu son dönemin mürceleri, son dönemde tağutları savunan tağutların hükmünü yeryüzünde hakim kılmak isteyen insanlar gelene kadar. Eyvah. Şimdi bu kufrun düne kufr meselesi anlaşıldı mı? Bu meseleler önemli meseleler, yani bunlar e, herkesin önüne sürülen şüpheler. Bu kufrun düne kufr meselesinde bu mesele ne yaptık şimdi? Biz bu meseleyi anladık. O zaman bunların demek ki böyle bir şeyi yokmuş. Bu özür bunlar için tamamen geçersizmiş. Yani kufrun düne kufr meselesi insanın küfre olmayan küfürdür demek geçersizmiş. Bilakis zaten biz ve men lem yahkum bime azdelallah ayetini anlatırken neredeyiz? Bukhari ve Müslüm'ün İbni Ömer'den yaptıkları rivayetten. Bera İbn-i Müsrüm'ün Bera ibn Azib'den yapmış olduğu rivayete. Bu ayet kimler için inmişti? Tevrat'ı ellerinde tutup da sadece Allah'ın hükümlerinden bir hükmü değiştirdiklerinden dolayı Allah onlara kafir, zalim ve fâsık demişti. Öyle değil mi? Bera i̇bn Azib ne diyordu? Bu üç ayet beraber indi, aynı insanların üzerine indi. وَتِلْقُفَّارِ كُلِّهَا Ve bütün kafirler içinde nedir bu? Bütün kafirler için de geçerlidir diyordu. Kim? Bera İbni Aziz, Müslim'deki rivayette. O zaman buradan anladığımız kadarıyla demek bu, kufrundule kufur, kesinlikle bu ayetin tefsiri olamaz. Bilakis bu ayetin tefsiri Bukhari ve Müslim'de, çok açık rivayetlerde bellidir. Allah'ın bütün hükümlerini kabul ettikleri halde, sadece zina hükmünü de kabul ediyorlar. Zinanın cezasını değiştirdiler sadece. Allah recmedin dedi bunlara, bunlar söylediler biz bunların yüzünü siyaha boyayacağız. Bir de bunları ne yapacağız? Sopa vuracağız bunlara. Bir hükümde Allah'ın hükmünü değiştirdiklerinden dolayı Allah dedi ki, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ zalimun الْفَاتِحُونَ İşte Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, onlar kafirlerin ta kendileridir, onlar zalimlerin ta kendileridir, onlar fasıkların ta kendileridir dedi Allah subhanahu wa ta'lam. İkinci bir delil arkadaşlar bunların, biz bu meclislere giriyoruz, biz İslam'a hizmet ediyoruz, çünkü Necaşi de İslam'a girdiği halde İslam'ın hiçbir hükmüyle hükmetmeden ne yaptı Necaşi? Necaşi vefat etti diyorlar bu insanlar. Tekrardan söylüyorum. Diyorlar ki Necaşi İslam'a girmişti fakat Necaşi Allah'ın indirdikleriyle hüküm etmediği halde öyle değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öldüğü zaman ona salih kul dedi ve de onun üzerine ne yaptı Peygamberimiz? Cenaze namazını bizzat Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı diye, öyle değil mi? Biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu bunu getiriyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onun cenaze namazını kılmıştır ve bu adam Allah'ın hiçbir indirdiğiyle hükmetmedi. Birincisi, allah sana ne diyor bize Kuran-ı Kerim'de? kul هَاتُوا burhanekum in kuntum sadikin. Eğer doğru sözlülerden iseniz delilinizi getirin. Necaşi'nin Allah'ın indirdikleriyle hükmetmediğine dair bir tane delil var mı? Bir tane delil yok. O zaman bu insanlar kimlerdendirler? Bu insanlar yalancılardandırlar. Eğer doğru sözcülerden iseniz söylemiş olduğunuz sözün delilini getiriniz. Eyva Kul hatu burhanekum ikuntum sadikin Biz de şimdi bu küpürü ve şirki insanlara güzel gösteren Allah'ın dışında kanun koymayı caiz gören insanlara diyoruz ki hatu burhanekum ikuntum sadikin Eğer doğru sözcülerden iseniz ki değilsiniz, yalancısınız Allah'ın karşısına, Allah'ın ve Allah'ın salih kulluna yapmış olduğunuz iftiradan dolayı o zaman ne yapın? O zaman delillerinizi getirin diyoruz. Başka bir şey arkadaşlar, bu konu hakkında yani konuşulması gerekiyorsa, Bukhari'de İbn-i Mesud'un rivayetinde i̇bn Mesud ne diyor? كُنَّ نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ sallallahu سَلللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فِي السَّلَاةِ فَكَانَ يَرُدُّ عَلَيْنَا Biz Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a ne yapardık? Namazda gel, selam verdik ve Peygamber bize selamımızı alırdı yani bize Aleyküm selam der فَلَمَّا رَجَعْنَا اِنْدَ الْنَجَاشِ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُضْلَ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِي صَلَاةِ شُغْلًا Biz Necaşin yanından döndüğümüz zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdik, bizim selamımızı almadı ve dedi ki namazda bizim uğraşımız vardır. Yani biz sizin selamınızı ne yapmayız? Sizin selamınızı alamayız. Bakın arkadaşlar burada çok önemli bir şey var. Peygamberin en fakih sahabesi İbn-i Abbas Bukhari'deki rivayette Necaşin yanındayken kendisine İslam'ın hükümleri ulaşmamıştı. Eğer i̇bn Mes'ud gibi bir adama İslam'ın hükümleri ulaşmamışsa Necaşi'ye nasıl İslam'ın hükümleri ulaşacak? i̇bn Mes'ud kimin yanından geliyor? Necaşi'nin yanından geliyor. E kendisine İslam'ın hükümleri ulaşmamış bir adamın İslam'ın hükümlerini tatbik etmek gibi bir mecburiyeti var mıdır? Var mıdır? İnsan bilmediği şeyi nasıl tatbik edecek yeri üstünde. Mümkün değildir. İkincisi, اَلْيَوْمْ اَكْمَلْ فِي لَكُمْ دِينَكُمْ Ben bugün size dininizi tamamladım, ayetin nerede indi? Veda hacında indi. Necaşi neden vefat etti? Mekke'nin fethinden çok önce vefat etti. Bir daha ve Nihayede İbn-i ne yapıyor? İbn-i bu meseleyi anlatıyor. E Allah'ın sahabesi, günde beş defa tekrarlanan namaz, namaz günde beş defa kılınıyordu. Günde beş defa tekrarlanan bir meselenin hükmü oraya ulaşmıyorsa Necaşiye nasıl ne kalan hükümler ulaşacak? Öyle mi? Bir insana hüküm ulaşmadığı zaman insan nasıl onunla ne yapacak? Nasıl insan onunla muhakkaza edilecek? Aynı şekilde Necaşi İbn-i rivayetinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meleklere yazmış olduğu mektuplardaki hezgi kısmında anlatıyor İbn-i Ne diyor? Necaşi Peygamberimize bir elçi grubu gönderdi. 60 kişi veya 70 kişi. Siyerde mağruf. Yanında çocuğu da vardı. Ve ne yazdı mektupta Peygamber'e Eğer istiyorsan sana icret edeyim. Senin yanına gelin, senin yanında kalayım, Peygamberin Aleyhisselatü mesela artık bilmiyoruz ne dediyse ona Peygamberimizin yanına gelmedi. Şeye ne ulaşmıştı Necaşi'ye? Hüküm olarak Allah'ın Resulü olduğu Peygamberin, Allah'a bir olduğu, İsa'nın un elçisi olduğu ve Müslümanlara yardım etmek zorunda oldu. Sadece bunlar ulaşmıştı Necaşi'ye öyle değil mi? Öyle değil mi? Bu ulaşanların hepsini yapmadı mı Necaşi? Necaşi. Allah'a birlemedi mi? Peygamberi kabul etmedi mi? İslamın şey olduğunu kabul etmedi mi? Müslümanlara yardım etmedi mi kendi topraklarında? Demek ki Necaşi kendisine ulaşan bütün hükümlerini yapmıştı? Bütün hükümleri yerine getirmişti. Bunun yanında Müttefakun Aleyh bir rivayete Hirkali biliyorsunuz. Hirakir, Hirakir, Hirakir, Hirakir. -hir -hir -hir biliyorsunuz. Ebu Sufyan'la konuşmuş olan daha önce de Peygamberimiz ona elçisini gönderdiği zaman ne yaptı bu adam? Kendi kavmini bir araya topladı. Ben dedi Müslüman olacağım. Kavmi hemen kalktı, biz seni böyle yaparız, böyle yaparız, Müslüman olamazsın. Neydi? Vallahi ben hepsi denemek için böyle yaptım. Baktım yani hemen hemen çıkacak mısınız? Çıkmayacaksınız. Bu adama Peygamberimiz ne demişti? Peygamberimiz buna kafirdir demişti. Niye? Kavminin korkusundan dolayı Müslüman olmayıp Allah'ın hükümlerini hükmetmekten korktuğu için Peygamberimiz onun İslamını ne yapmamıştı? Onun İslamını kesinlikle kabul etmemiştir. Bizim elimizde vak'i bir olay var. Hangi sebepten olursa olsun, İslam dinine girdikten sonra hükümlerin kendisine ulaşma imkanı varsa ve insan bunu uygulamıyorsa bu insan ne değildir? Bu insan Müslüman değildir. Demek ki buradan anladığımız kadarıyla Necaşi'nin hiçbir şekilde böyle bir problemi yokmuş. Allah'ın indirdikleriyle hükmetme ve etmeme. Ne elimizde bir delil var Necaşi'nin hükmettiğine dair, ne de elimizde bir delil var Necaşi'nin hükmetmediğine dair. Fakat da elimizde şöyle bir delil var, Necaşi kendine ulaştığı kadarıyla hükmetti. Müslümanlara yardım etmek, Allah'a birlemek, peygamberi, peygamberi peygamber olarak kabul etmek, vesaire vesaire, Necaşi bunları ne yaptı? Necaşi bunları kabul ettiği. O zaman, Necaşi bunları kabul ettiği halde, adamın biri çıkıp da zaten Necaşi'ye bu iftirada bulunuyorsa, bu şirki Necaşi'ye şey yapıyorsa, isnat ediyorsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Necaşi'ye salih demiş olduğu sözüne Peygamberimizin bu sözünü kabul etmemiş demektir. Peygamberimizden nakıflık nisbet etmiştir. Peygamberimiz onu salih kul diye isimlendirmiştir. Ve bu da ekallil hage yani Allah'ın indirdikleriyle hükmet demek en az durumda nedir? Kuprundur e kuprdu. Yani en az durumda bile fıstır diyor bu adamlar. Peygamberimizin salih dediği bir insana bu ne demiştir? Fatık demiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı yalanlamıştır. Veyluh insanlara olsun ki Peygamberimizin salih dediği insanlara şirki küfrü nisbet ettirmişlerdir. Yine arkadaşla demek ki buradan anlaşıldı değil mi Necat'in kıssasından uzaktan yakından bizim olayımızla bir alakası yokmuş. Bir de bunların bir tane neyi var? Meşhur bir delileri Hz. Yusuf'un kıssası. Ha? En önemli meselelerden biri. Hz. Yusuf hapisten çıktıktan sonra kafir olan Mevlîn yanında ne yaptı? İktisat Bakanlığında geldi, Mali Bakan olarak çalıştı. Ve Hz. Yusuf peygamberdi. Hz. Yusuf ne olmamıştır? Hz. Yusuf kafir değildir. E, Hz. Yusuf kafir olmadığına göre şimdikiler de kafir olmaz dediler. Şimdi birincisi bu sözü söyleyen insan, bu sözü söyleyen insan imam mürtettir. Hz. Yusuf'un şirk yaptığını söyleyen bir insan, peygambere şirk isnan eden bir insan, bu insan mürtettir. Eğer ne söylediğini biliyorsa, ha, tabii o kaydı özellikle söylüyorum, ne söylediğini biliyorsa adam bu insan nedir? Bu insan mürtettir. Şimdi gelin hep beraber bir Hz. Yusuf'un kıssasını ne yapalım? hep beraber hazi yusuf'un kıssasını incelemeye çalışalım. Şimdi birincisi arkadaşlar ilk başta başkalarının kanunlarına Allah ve Resulünün getirdiği kanunlardan başka kanunlara muhakeme olmak neydi demiştik biz? Tağut'a muhakeme olmaktır. Ne diyordu Allah? Elam tara ilel dine yazumuna enhum amenu bima unzile ileyke ve ma min tagut. Sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Bakın iman etmemişler. İman ettiklerini zan eden insanları gördün mü? Yürüdüğüne en yede hakem uylat Onlar tağutan muhakeme olmak. O aralarında bir olay geçtiği zaman tağutun hükmüne başvurmak isterler. Wakad umi ru en yakfurubi. Onlar onu terk etmekle tekbir etmekle kabul etmemekle inkar etmekle ne olmuşlardı? Emrol olmuşlardı. Şimdi. Demek ki Allah'ın dışındaki kanunlara başvurmak nereye başvurmakmış? Tağuta başvurmakmış. Bu noktayı iyi anlayın. Allah bütün peygamberlerin özel davetini anlatırken ne diyor? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِعْبُدُ ve وَشْتَنِبُ الطَّغُوتُ Biz bütün kavimlerde peygamber gönderdi ki insanları Allah'a ibadete çağırsınlar ve insanları tağuttan uzak durmaya çağırsınlar. وَشْتَنِبُ الطَّغُوتُ O zaman Hz. Yusuf meleğin kanunlarına başvurmuşsa, Hz. Yusuf demek ki, tağuta başvurmuş demektir Allah'ın nasıyla Kendi ecdiyle gönderildiği davadan ne yapmıştır? Buna ters hareket etmiştir. Allah'ın ona emrettiği şeyi yerine getirmemiştir. Çünkü Allah, bütün peygamberlerin ortak davetinin insanları Allah'a ibadete ve tağutlardan uzak durmaya çağırmak olduğunu söylüyor. Bu sözü söyleyen bir insan, Hz. Yusuf'un kendi özel davetini bozduğunu, Allah'ın ona emrettiğini yerine getirmediğini ve gidip de tağutlara muhakeme olduğunu ne yapmıştır? İddia etmiştir. Bu birinci şık. İkinci arkadaşlar, Hazreti Yusuf'un biz kıssasını bir ele almamız lazım. Yani tam bazı insanlar diyorlar, Hazreti Yusuf böyle bir şey yapmış, acaba gerçekten var mı böyle bir şey? Bizim buna ne yapmamız lazım? Bizim buna bakmamız lazım. Biz Hazreti Yusuf'un kıssasına baktığımız zaman, Hazreti Yusuf hapisteyken daha, yani bakın çok önemli bir nokta, Hazreti Yusuf hapisteyken, yani daha bir sıkıntılar içerisindeyken ne diyor? Kendi arkadaşlarına Ya sahibeyi sicin, e erbabun muteferrikune khayrun, Emillahul Wajidil Qahar, yani farklı farklı ilahlar mı daha çok hayırlıdır Yoksa Wajid olan, tek olan ve Qahar olan Allah mı daha kahirlidir? Hadıyusüb bunu kime söylüyor? Hadıyusüb bunu kendi arkadaşlarına söylüyor. Ve ne diyor onlara? Ma ta'budun min dunihi illa asmaan, semaytumuha antum ve aba'ukum, ma enzal Allahu bhamin sultan. Inil hukm illa lilah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. اَمَرَا اَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا Kendisinden başka hiç kimseye ibadet etmemenizi emretti. Hz. Yusuf daha hapisteyken, zorluk altındayken, işkence altındayken, istidat altındayken, haykır haykır haykıracak, inil hukmu illa lillah diyecek, dışarıya çıktıktan sonra, güç kuvvet kazandıktan sonra hükmü Allah'tan başkasına verecek, öyle mi? Bu Allah'ın Nebisi Peygamberimizin deyimiyle İbnül Kerim İbnül Kerim İbnül Kerim olan Yusuf'a iftiradır. Yusufa şirk iftirasında bulunmaktır. Yusuf daha hapisteyken hiç kimseye gücü yetmezken ne demiştir? İnirlokmu illa lillah. Tevhidin kaidelerinden biri budur zaten. Hüküm ibadet olduğu için ilk ay insanlara ne demiştir? İnirlokmu illa lillah. Emra alla ta'budu illa iyyah. Allah size kendisinden başkanıza ibadet etmemesini emretmiştir. Ve hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Zâlike'd-dînül kâym velâkin ektran-nâsu İşte dost doğru olan din budur. Hükmün sadece Allah'a verildiği din, dost doğru olan din budur. Yusuf bunu hapisteyken söyleyecek. Yusuf bunu güçsüzken söyleyecek. Yusuf bunu elinden hiçbir şey gelmezken insanlara bunu anlatacak. Dışarıya çıktıktan sonra, eline kuvvet geçtikten sonra eline güç geçtikten sonra hükmü Allah'tan başkasına verecek, öyle mi? Yani akıl bunu kabul ediyor mu? Ne akıl, ne mantık, ne nas bunu kabul ediyor mu? Veya Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi وَلَا يُشْتِقُ فِي حُكْمِهِ ahada? Allah hükümde hiç kimseye kendine ortak koşmaz. sadece kime aittir? Allah'a aittir. Sen, ben, garibanlar bunu bileceğiz, Hz. Yusuf bunu bilmeyecek, öyle mi? Hz. Yusuf hükümde Allah'tan başkasını da Allah'a ortak koş hiç aklın, mantıkın, nasdın kabul ettiği bir şey mi bu? Mümkün değil. Bu birinci nokta. İkinci nokta ne arkadaşlar? Hz. Yusuf, Allah subhanehu ve teala Yusuf'dan konuştuğu zaman Hz. Yusuf, Allah Hz. Yusuf için ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Hz. Yusuf'un onlar, onların hükmüyle hükmetmediğine dair deliller var. Hz. Yusuf'un kısasında. Mesela Allah teala ne diyor Hz. Yusuf için? Hz. Ve kısasında. مَكَنَّا Yusufa fil الْأَرْضِ يَتَبَوَّعُ بِهِ fiha حَيْثُ يَشَاءُ Biz Yusuf'a yeryüzünde temkin verdik, Yusuf'a yeryüzünde sağlamlık verdik, istediği gibi orada tasarruf etti o. İstediği gibi orada ne yaptı? İstediği gibi orada tasarruf etti. Şuf, Allah ne diyor Hazreti Yusuf için? Biz ona yeryüzünde temkin verdik ve o yeryüzünde istediği gibi tasarruf eder. Demek ki Hazreti Yusuf geldiği zaman meleğin kanunlarıyla değil, Allah Subhanehu ve Teala'nın istediği gibi hükmetmiştir. Niye? Allah ayet-i ne diyor? Biz ona yeryüzünde tasarruf verdik, temkin verdik ve o yeryüzünde istediği gibi ne yapar? İstediği gibi hükmeder. Aynı şekilde Melik kendi adamlarına dedi, ne demişti? Bana Yusuf'u çağırın gelsin buraya. Hazreti Yusuf'ün geldiğinde ona ne demişti? فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَذَيْنَا مَك۪ينٌ <gülüyor> اَم۪ينَ Hazreti Yusuf'a demişti ki ne zaman ki Kral Yusuf'la konuştu Yusuf'a dedi ki muhakkak ki bizim yanımızdan mekin ve emin olan insanlardandır. Şimdi bizim önümüzde arkadaşlar iki tane ayet oluştu. Birinci ayette Allah subhanehu ve dedi ki biz Yusuf'u yeryüzünde mekin olanlardan kıldık. İkinci ayette Kral Yusuf dedi ki artık sen bugünden sonra bizim yanımızda mekinsin. Peki mekin ne demektir? Allah'ın kendilerine temkin verdiği insanlar kimdir? Bizim yaşamda bunu bulmamız lazım Kur'an-ı Kerim'den. En güzel yöntem nedir? Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmektir. Şu kendilerine temkin verilen insanlar kimlerdir? Ellezîne inne kennehum fil ardi umur. kendilerine verdiğimiz insanlar yeryüzünde namazı kılan, zekatı veren, iyiliği emreden ve kötülükten nehyeden insanlardı. Şu ayet ayeti tefsir ediyor işte. Bu ayet bunu tefsir etti, bu ayet bunu tefsir etti. Demek ki Allah subhanehu ve teala'nın yanında mekil olan insanlar kimlermiş? Yeryüzünde namaz kılan, oruç tutan, iyiliği emreden, kötülüğü de ne yapan? Kötülüğü neyyeden insanlarmış? Demek ki Hz. Yusuf yaşadığı yerde tağutların kanunlarıyla hükmetlemiştir. Bilakis Allah subhanehu emrettiği şekilde namazını kılmıştır, zekatını vermiştir. Emri, iyiliği emretmiştir ve kötülükten de insanları ne yapmıştır? Kötülükten de insanları neyyetmiştir. Yine Yusuf kısasında çok ilginç bir nokta var. Hz Yusuf'un kardeşi meselesi vardı biliyorsunuz. allah Teala ne diyor Hazreti Yusuf için? Hmm. Mâ kâne liyel huze'ekâhu fi dinil meliki. Yusuf, meleğin dinine göre kardeşini alması mümkün değildi. Hani Hazreti Yusuf bin kendi yanına almıştı. Öyle değil mi? Allah ne diyor? Yusuf'un kardeşini meleğin kanunları üzerine kendi yanına alması mümkün değildi. Demek ki Hazreti Yusuf... Melik kanunlarına göre hüküm etmiyordu. Kimin kanunlarına göre hükmediyordu? Kendi kanunlarına göre hükmediyordu. ediyordu. Niye? Çünkü Allah ne diyor? "Vekelleyekenne Yusufa fil ardi yetabawu fiha haythu yasha bijuzfi rizneten temkin sahibi olan. İstediği gibi hareket ediyordu." diye yüzünde. kral da ona bu hükmü vermişti ve İbn Abbas'ın talebesi Mücahit, kralın Müslüman olduğunu söylüyor. O zamanki kralın Hz. Yusuf'la beraber ne olduğunu söylüyor? Hz. Yusuf'la beraber Müslüman olduğunu söylüyor. Yine başka bir olay. Hz. Yusuf'un kardeşleriyle arasında geçen bir konuşma var surede. Hz. Yusuf ne diyor? Sizden biri hırkızlık yaptığı zaman sizin sizin yanınızda onun cezası nedir? Onlar ne diyorlar? Bizim yanımızda kim hırkızlık yapmışsa hırsızlığın cezası hırsızlığı yapan kişidir. Yani o ne olur? Hırsızlık yaptığı yerde esir olur. Onlar kimin kanunlarıyla hükmettiler? Hazreti Yakub'un kanunlarıyla hükmettiler. Öyle değil mi? Hz. Yusuf bu vaziyette Hazreti Yakub'un kanunlarıyla hükmettiler. Bu mesele şimdi açığa çıktı mı? Hazreti Yusuf'un meselesi. Anlaşıldı mı bu mesele? Bundan sonra, Hazreti bunları anladıktan sonra Hazreti Yusuf'un Allah'ın indirdikleriyle hizmetmediğini söyleyen bir insan, Kral'ın küfrü ve tağuti kanunlarıyla hizmet ettiğini söyleyen bir insan, bir, bir, Hazreti Yusuf'un bütün Peygamberlerin gönderildiği davaya muhalefet ettiğini iddia etmiştir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِي عَبُدُ اللّٰهِ وَجْتَنِبُ الطَّغُوتِ biz bütün kavimlerde bir peygamber gönderdik. İnsanları Allah'ın ibadetine çağırsın. İnsanları tağuttan da uzaklaştırsın. E Allah'ın dışındaki bütün hükümler tağuttur. Kırk derstir bunu anlatıyor zaten. Allah'ın dışındaki bütün hükümler neydi? Tağuttur. O zaman Hazreti Yusuf ne yapmıştı? Allah'ın ona emrettiği davayı yerine getirmemiştir. İnsanları tağutun hükmüyle hükmetmiştir. Hazreti Yusuf'a birinci iftira yazdı. Bu nedir? Peygamberi eksiltmektir. Kadirinin kıymetini Kadir İyaz Şifa kitabında icma alak. Peygamber'e nakıs iddia eden insanın küfrüne icma nakıs ediyor. Kim olursa olsun bir peygamberi küçük düşürürse veya peygambere nakıslık iddiasında bulunursa bu insanın küfründe hiç kimsenin zaten ne yoktur? Şüphesi yoktur. İkincisi arkadaşlar. Biz dedik ki en sapık, yeryüzünün en sapık insanlarının yanında dahi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek nedir? küfrün düne kufr. Yani yeryüzünde en sapık olanlar bugün belamların, Bugün işte yeryüzündeki mürtetlerin boyunlarına tasma takıp da televizyon televizyon dolaştırıp konuşturduğu, işleri güçleri sakal uzatıp jip modeli değiştirmekten başka olmayan insanlar, bunların yanında bile Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemek nedir? Fasıklıktır yani öyle değil mi? Diyorlar ki ya bu insanlar fasıktırlar. Velev ki biz de böyle desek, biz böyle bir söz söyleyelim. Allah bizi belamlıktan, Allah bizi hakkı sattırmaktan, Allah bizi kafirlerin, tağutların yeryüzünde tahtını kuvvetlendirenlerden uzak eylesin, Velev ki onların bir düşüncesiyle olaya yaklaşırsa bu fısktır öyle değil mi? Yani bu fısklıktır, günahdır. Allah Hz. Yusuf için ne diyor? Hı. Konumuzla alakası olan yeri bile var mı? Ve kezâlike lînesrifa hannhu sû'e vel fahşâ innehu min ibâlinel Yusuf bizim nelerimizdendi? Muhles olan kullarımızdandı. Muhles ne demek? Hiçbir günah işlemeyen, yani. öyle değil mi? Şeytan ne diyordu Tabi فَبِعِزَّتِكَ لَاَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Ya Rab, Sen'in izzetine yemin olsun ki bütün insanlığı saptıracağım. Hepsini günaha düşüreceğim. İlla عِبَادَكَ مِنْهُمُ Senin muhlet olan kulların bunun dışındadır. Senin muhlet olan kullarını ben saptıramayacağım. Allah Hz. Yusuf için ne diyor? İnnehu min innehu kana min ibadina'l mukhlesin. Yusuf bizim mukhles olan kullarımızdan. Demek Yusuf hiçbir zaman günah işlememişti. Eyvah! Hazreti Yusuf'un bu günah işlediğini söyleyen insanlar Allah Subhanahu ve Taala yalanlamışlardır. Allah Hazreti Yusuf'u tasdik ediyor. İnnehu min ibadina'l mukhlesin. Eyvah! Mukhles ne demek? Fe bi'izzatika la ghawiynehum ecm'ein illa ibaduke minhumul mukhlesin. Senin izzetine yemin olsun ki ben hepsini saptıracağım. Sadece kimi saptıramayacağım. Senin muhlet olan kullarını ben saptıramayacağım. Bu Allah Yusuf için ne diyordu? اِنَّهُ كَانَ min عِبَادِنَ الْمُخْلَس۪ينَ Yusuf bizim muhlet olan kullarımızdan, demek ki Yusuf günah işlememiştir. Yusuf günah işlememiş, bu biz en sapıkların görüşünü bile aldığımız zaman ne yapmıştır? Yusuf bir fıtk işlemiştir yani, en sapıkların görüşüne göre bile Yusuf bir fıtk işlemiştir. Bunu dahi söyleyen insan بِيُنْ وَجِينَ مِنْ وُجُوهِنْ يَكْفُرْ <gülüyor> Birçok yönden küfre girer yani. Bir, Allah'ı yalan Allah'ın sözünü kabul etmemiştir. Hz. Yusuf'a şirkisinin adında bulunmuştur. Hz. Yusuf'un bütün peygamberlerin ortak daveti olan ''Ey insanlar, Allah'a ibadet eden tağutlardan uzak durun.'' sözüne muhalefet ettiğini iddia etmiştir. Hz. Yusuf'un yalancı olduğunu iddia etmiştir. Niye? Çünkü Hz. Yusuf hapisteyken ne demiştir? ''İnil hukmu illa lillah'' hapisteyken ''İnil hukmu'' hapisten çıktıktan sonra hatı gördükten sonra ''İnil hukmu illa lillah'''ı unuttu gitti kafirlerin kanunlarıyla, tağutların kanunlarıyla hükmetti demiştir. Bu da Hazreti Yusuf'a yapılmış olan başka bir iftira. Bu mesele anlaşıldı mı? Heh. En son nokta velev ki mümkün değil mümkün değil yani hayal bile edilmez. Bu caiz olsaydı Hazreti Yusuf'un şeyinde bizden önceki şeriatlar bizim için delil değildir. Bizim şeriatımız bütün şeriatları ne yapmıştır? Bütün şeriatları net etmiştir. Hele özellikle bizim şeriatımızda tam bunun zıddına bir delil varsa bizim şeriatımızda bu kesinlikle ne olmaz? Bizim şeriatımızda bu delil olmaz. O zaman bunu söyleyen insanlar ne yapmışlardır? Bunu söyleyen insanlar Allah'a, Resulüne, Allah'ın kitabına iftirada bulunmuşlardır. Ve kesinlikle delil olmayan bir meseleyi delilmiş gibi getirip önümüze sunmuşlardır diyoruz. Anlaşıldı mı burası? Yani velev ki bunların hepsini bu anlattıklarım olmasa dahi bizden önceki şeriatlar bizim için geçerli değildir. Hiç kimsenin böyle bir şeriatla hükmetmek gibi bir zorunluluğu yoktur. Eyvah! Başka bir şüphe Şimdikiler gelip de Allah'ın bütün kanunlarını değiştirmediler ki bunlar geldiler var olan kanunların üzerine kondular. Yani zaten düzen kurulmuş, sistem kurulmuş bu insanlar geldiler bu sistemin içerisine girdiler. Yoksa bunlar Allah'ın hükümlerini iptal etmediler dedikleri zaman dün size anlattığım gibi neydi mesela? Şeriatte bir şeyi miras bırakanla onun miras alan arasında hiçbir fark yoktu. Tefsirin ne demekti bunun? Mekke'ye ilk putu getiren kimdi? Amr İbni Hı, Luhay İbni Kuzai Öyle değil mi? Mekke ilk defa şirki getiren adam buydu. Bunun getirdiği bu şirkle ondan yüz sene sonra gelip de bu şirki işleyenler arasında bir fark var mıydı? Hiçbir fark yoktu. Öyle değil mi? Tevrat'ı ilk defa kimler tahrif ettiler? hadid Hadi Musa zamanında Yahudiler Tevrat'ı tahrip ettiler. Peygamberimiz senekindeki Yahudiler de neydiler? Kafir Ne? Onlar tahrip etmediler ki. Babaları tahrip etti. Onlar onu miras olarak aldılar. Ne yapsınlar garibanlar? Allah böyle bir şey ne yapmıyor? Allah böyle bir şeyi tanımıyor yani. Şirki ilk çıkaranla sonradan işleyen arasında hiçbir fark yoktur. Putu ilk mekke getirenle heh, Peygamberimizin babası annesi puta taktıkları zaman aralarında hiçbir fark yoktur. Yani ilk küprü ve şirki çıkaranla sonradan gelip de bunu miras olarak alıp yapan arasında şeriatta hiçbir fark nedir? Hiçbir fark yoktur dedik. Arkadaşlar bu anlatacağım mesele, bu en önemli mesele, bu nerde, nerde, Bu önceki saydığım kısalar, bu şüpheler, bunlar bir takım böyle kendini bilmeyen insanların getirmiş olduğu şüphelerdi. Yani böyle pek ilimden haberi olmayan, işte böyle müfekir dediğimiz, ya eline kalem almış Allah'ın dini altında konuşan birkaç tane belhamın getirmiş olduğu şüphelerdi. Şimdi bir de burada ilmi bir şüphe var. Yani böyleyse kendini ilim ehlinden zannedip, özellikle kendini ehli Sünnet'e nispet edip de asrın mürciyeleri, asrın irca fikrini selefilik adı altında, asrın irca fikrini işte ehli Sünnet adı altında yayan insanlar ne diyorlar? Diyorlar ki şimdi be hani şimdi bir lümen edikada okuyoruz. İleride göreceksiniz. Diyor ki. La nukeffiru ahaden min ahli al-qiblati illa Biz ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Bir günahla ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmeyiz ta ki onu ne görene kadar ta ki onu helal görene kadar. Şu şüphe ilmiye, cidden cidden cidden çok ilmi bir şüphe yani. Adam ne getiriyor? Bak. Bizler sana hemen ne diyorlar ilk başta? Es'elu ahli zikrin in kuntum la Peki işin ehli kimdir kardeşim diyorsun? İşin ehli kim? Tavgutların müftüleri. Tavgutların müftüleri işin ehli olmuştur. Son dönemlerde tavgutların müftüleri bu işin ehli oldular. Gidiyoruz biz ne yapıyoruz? Sakalsız adama sakalın hükmünü soruyoruz. Sigara iken adama sigaranın hükmünü soruyoruz. Öyle değil mi? Başa açık olan bir kadına başa açık olmanın hükmünü soruyoruz. Aynı şekilde ne yapıyoruz? Gidiyoruz tavgutların hükmünü tavgutların müftülerinden soruyoruz. Adam zaten onu tavgut olarak kabul etse onun yanında müftülük yapmaz. Sen adam onu kafir olarak gözle, onun yanında gelip müftülük yapmaz. Gideceğiz bu insanlara şimdi bu işin hükmünü soracağız. Sana ilk başta ne diyecekler? Bak, Ehl-i Sünnet'in akidesinde, İmam Tuhavî, İmam Tuhavî, Hanefi alimlerinden Ehl-i Sünnet akidesine kitap yazmış İmam Tuhavî ne diyor? لَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ اِلَّا اِذَا اِسْتَحَلَّهُمْ Biz ehl-i kıbleden olan iş kimseyi tekbir etmeyiz, ta ki o işlemiş olduğu günaha helal kadar. Aynı şekilde diyor ki İbn Kudane, İbn Kudane o menhu' yani muhaddisler diyor bütün metin kabul ettiği Hanbeli İbn Kudane şeyinde ne diyor akidesinin Rum hatıh'ın sonunda "Lan kethiru ahadan min biz, ahli kıblet-i Bizanbi illa iza tahalluhu." Bil ehli kıblede kimse tekfir etmez. La ilahe illallah dediği müddetçe bir tekfir etmez. Sadece ne zaman onu helal görene kadar. E diyor ki şimdiki bu Allah'ın indirmedikleriyle hükmeden insanlar bunu helal görmüyorlar ki yani Allah'ın dile hükmetmeye helal görmüyorlar. Sonra bunu helal görsene hemen kafir Ne diyorlar? Ya işte durumlar bunu gerektiriyor. Bilmem işte şundan dolayı, bundan dolayı. Şimdi bakın arkadaşlar. Subhanallah. Yani nasıl ki Allah subhanahu wa bu her zaman hakkın üstün gelmesi, tefhidin işte üstün gelmesi Allah'ın sünnetullahındansa bu irca ehlenin, bu nifat ehlenin, bu belamların getirmiş olduğu bu şüphelerin de yok olması çok basit. Sadece bize sağlam ilim adamları lazım. Yani kendini bu işe vermiş, bunların hakkından gelebilecek bize sağlam bilim adamları. Şimdi biz şöyle dedik başta. Onun yoluyla onu vuracağız. Bakın. Hani onlar diyor, sen kimsin? Fetelü elezikliin la i̇şi gidin ilim, ilim ehline sorun. Tamam. Müftü bırak. Gel bir de işi asıl ilim ehline soralım. Bu sözü söyleyen ilim ehline soralım bu işi. Kim söylemiş dedik bu sözü? İmam Tahavi İmam Tahaviyye'nin Ehl-i Sünnet'in arasındaki en makbul olan şerhi hangisi? İbn Hanefi'nin yapmış olduğu söz. Şerh. Öyle değil mi? Belki niğderin İbn Halef'e soralım. Diyelim ya şeyh, sen bu sözü şerh ederken bize neler söyledin? Bakın şimdi İbn Hanefi ne söylüyor? subhanallah. Birinci diyor ki İbn İmam Tahaviy bu sözüyle neyi kastetmiştir? Haricilere reddiye vermeyi kabul etmiştir. Reddiye vermeyi kastetmiştir. Bak, birinci nokta. İmam Tahaviy bu sözü söylerken kime reddiye vermiştir? haricilere verziye vermek için söylemişler. ki İbni Abbas hariciler İmam Ali'yi tekfir ettikleri zaman ki onlara o sözü söylemişti İmam de bu sözü kime söylemiştir? İmam de bu sözü Haricisi, haricilere söyledi. iki Peki burada bir de ne demişti? Ehli kıbleden biz kimseyi tekfir etmeyiz. Öyle değil mi? Ehli kıble nedir? İmam İbni Hanefi Anacı ehli kıble peygamberimizin bütün getirdiğine iman edip onun bütün getirdiğini tasdik eden insanlardır. Bugünkü hakimler, Allah'ın dışında hükmeden insanlar, Peygamber'in bütün getirdiğini kabul eden insanlar mıdır? Peygamber'in bütün getirdiğini tasdik eden insanlar mıdır? Peygamber'in getirdiğinden haberleri yok ki. Peygamber'in sünnetinden haberleri yok ki. Peygamber kimdir? Peygamberden haberleri yok ki, Peygamber'in getirdiğini bilsinler. Peygamber'in neden bahsettiğini bilsinler. Demek ki bunlar bu sözün içerisine kesinlikle ne yapmıyorlar? Bu sözün içerisine bilmiyorlar. Nerede söylüyor bunu? Ee, Mektebet-ül Selsebir baskısının 205. sayfasında. Yani bakmak isteyen oradan geniş bilgi baksın. İkincisinde ne söylüyor İmam şey? İz-i diyor ki bazıları der ki biz ehli kıbleyi umumel tekbir etmeyiz. Yani ehli kıble. Oysa ki diyor ehli kıblenin içinde münafıklar da var. Ha? Şimdi münafıklar tekbir etmeyecek miyiz? Ehli kıblenin içerisinde diyor Yahudi ve Hristiyanlardan daha kafir olanlar var. Kimi kastediyor İzibni Hanefi bu sözüyle? Vahdedi vücutçuları kastediyor. Vahdedi vücutçuları tekfir ediyoruz işte. Onlarınki de günah. İzibni Hanefi tekfir ediyor da vahdedi vücutçuları. Öyle değil mi? Şu Demek ki insan bir günah işlediği zaman ne yapabiliyormuş? İnsan bir günah işlediği zaman onunla küpre gidebiliyormuş. Aynı şekilde bakın yine İzibni Hanefi söylüyor. Selef bu sözü söylemeyi yastıkladılar diyor. Bugün önce söylemiş olmalı. Niye? Çünkü ne diyeceksiniz dediler? Dediler ki biz İnsanları bütün günahlarla tekbir etmeyiz. Yani ne gibi? Biz haricilerin yapmış olduğu gibi insanları günahlarla ne yapmayız? Tekbir etmeyiz. E bu insanlar günah işlemiyorlar ki. Bu insanlar şirk işliyorlar. Bu insanlar küfür işliyorlar. Burada selef ne demişler? <gülüyor> لَا نُكَتْفِرُ أَحَدًا min اَهْلِ الْقِبْلَدِ بِزَمْ بِنْ Bizem, zem, zem ne demek? Günah. Biz bir günahtan dolayı tekbir etmeyiz. Şirkten dolayı, küfürden dolayı tekbir etmeyiz demiyorlar adamlar. Biz bir günahtan dolayı tekbir etmeyiz diyorlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Hanifi ulemasından Molla Ali'l-Kari Fukul Ekber'e yaptığı şehte, diyor ki ehli kıble hiç tekfir etmeyizden kasıt ne demektir? Bakın. Şimdi Molla Ali'l-Kari açıklıyor. Şeyin ee, Hisar yayınlarının, ben bende olan kitabın şeyini söylüyorum. 411. sayfasında söylüyor bunu. Oraya bakabilirsiniz. E, e, şey söylüyor bunu. Molla Ali'l-Kari diyor ehli Kıble'den olanın tekfir edilmemesinden murad nedir? Yani diyor ehli Ehl-i Kıble'yi tekfir edilmemesinden murad nedir? Kendisinde küfür alameti olmayan ve küfrü gerektiren bir hal işlemeyen insanlardır. Şu, gördün mü bak, işi götürdük, ehline sorduk şimdi. Fes'el ve ehle zikriyi kuntum latan. Sen kimsin? Ben kimim? Götürdüm işi kime sordum zaten? Molla'a li'l-kari'ye sordum. Gördün mü? Müftiye sormadım. Götürdüm işi kime sordum? Götürdüm işi Molla'a li'l-kari'ye sordum. İmam Fahavya'ya sordum. İd-i sordum. Aha bana böyle cevap verdiler. Eyvah, hadi getir götüreyim işi ehline soralım. İşi selefe soralım yani halefe değil. götürelim meseleyi kime suralım? Selef alimlerine suralım. Bak ne diyor Marla Aleyh-i Kari? Kıble'den kastımız nedir? Ehl-i tekbir etmemeden kastımız. Hıh! Nedir? Kendisine küfür alameti olmayan ve küfür, küfür gerektiren bir hal küfür, mucib olmayan insanlardır. Demek ki selef buradaki zemten günaha kast ediyorlarmış. Yoksa küprü ve şirki, tevhidin ve uluhiyetin ilk şartlarından biri olan hakimiyet meselesini değil de neyi kast ediyorlarmış? Günaha kazı, içki, hırhızlık, zina, bunu kast ediyorlar. Tabi bidat ehli, asrın mürciyeleri, kendilerine ehlisinde i de insanları saptıran insanlar, peygambere her zaman zulmettikleri gibi, alimlere her zaman zulmettikleri gibi bu sözde de ehl sünnetin akidesine zulmettiler, ehl sünnete zulmettiler. Sözü yanlış yerde kullandılar. Şerhini getirmeden kendi istedikleri şekilde şerh ettiler. O da bakın sözü, sahipleri sözü bu şekilde şerh etmiyorlar. Yani kim ne yaparsa yapsın. Helal görmediği müddetçe ne değildir? helal görmediği müddeten kişi kafir olmaz dediler. Delil. peki var mı İslam'da böyle bir şey var? Muğnide İbn-i ne diyor? Sahir, sihir yapan insan, sihri helal görsün görmesin bizim ashabımızın yanında kafirdir. Ha? Bak, demek ki bazı günahlar varmış, insan helal görse görmese neymiş? Kafirmiş, kim bunu söylüyor? İbn-i Kuddame. Muğnide söylüyor, şu, ehl-i sünnetin imamlarından biri söylüyor bunu. Gel biraz daha gelelim bu tarafa. Başka İshak İbn Rafe'i, selefin en büyük alimlerinden. Hangi İshak? İmam Ahmed'e sorulduğu zaman, "Niçin İshak la yu'sel?" İshak gibi birisi sorulmaz. Bütün ümmet onu kabul etmiş yani. İshak gibi adam sorulur mu? Sıkam ne diyor? "Ezme'al ümme. <gülüyor> Heh. Ale enne mesabba Allah ve rasulehu veya dafa şey'en mimma enzelellah, au qadana nebiyyen min anbiya'illah." Heh? o kâfirdir, haric-ül millen, ولو أقر بكل ما أنزله الله. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ küfre girdi. Öyle değil mi? İmam Aa, bir deri daha daha geriye gidelim. İmam Ahmed ehl sünnetin imamına soralım meseleyi. Adam biri geldi dedi ki İmam Ahmet'e biz dedi hiç kimseyi ne yapmayız? Günahla hiç kimseyi tekbir etmeyiz. İmam Ahmet dedi yok. Namaz kılmayan kafirdir. He? Adam helal görsün görmesin. Namaz kılmayan kafir değil midir İmam Ahmet'in yanında? He? Nerede müftüler? Nerede bu, nerede bu sapıklar? Bu icmalardan, bu ehl-i ilmin görüşlerinin yanında nerede bu sapıklar? Aha İmam Ahmet, imamımız dedikleri İmam Ahmet aha, namaz kılmayan kafirdir diyor. Namaz kılmayan helal görmüyor ki namaz kılmamayı. Valla ben yapamıyorum. Aslında kılmam lazım ama demek ki insan ne yapmıyormuş? İnsanı kurtarmıyormuş. Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Daha gerilere gidelim. İmam Ahmed'i de geçelim. Daha daha gerilere. Allah'ın sözüne bakalım. Allah ne diyor? Yehlifûne billâhi mâ kâlû ve lekad kâlû kelimetel kufri ve keferû ba'de islamiyyum. Onlar Allah'a yemin ederler ki onlar küfür sözünü söylemediler. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ ve وَكَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَمِهِ Demek ki ne yapmışlar? Küfür kelimesini söylediler ve o küfür kelimesiyle de küfre girdiler. Demek ki insan İbn-i ne diyor? İbn-i Haz. Ha? Ehli Sünnetin imamlarından ne diyor? Demek ki insan mücerret bir söz söylemekle helal görsün görmesin ne yapıyormuş? İnsan küfre giriyormuş. Tefuk seferinden döndükleri zaman. hı münafıklarken münafık değil. Ayette Müslüman diyor Allah onlara. Müslümanlar kendi aralarında mücahideyle dalga geçti. Öyle değil mi? Dalga geçtiler. Ya bunlar kadar işte karnına düşkün, bunlar kadar şey yalancı, bunlar kadar korkan insanlar yoktur dediler. Kim için söylediler bunu? Peygamberimizin sahabeleri. Onlar da sahabe, bunlar da sahabe. Allah ne dedi? "Ve le ensaeltehum la yekulun inna kunna nakhudu wa nel'ab. Kul abilahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum La ta'tejeru kad kefertum ba'de imanikum Ha شوفوا الايه Allah ne diyor onlara Onlara sorduğun zaman ne diyecekler? Yani biz sadece kendi aramızda şakalaşıyorduk Bak Allah onlara şakalaştığını Allah söylüyor yani kendi aramızda şakalaşıyorduk oynaşıyorduk. Ha Kul ebillahi ve ayatihi ve rasulihi <gülüyor> Allah'la ayetleriyle resulüyle dalga mı geçiyordunuz La ta'tejeru kad kefertum ba'de imanikum Özür dilemeyin siz imanınızdan sonra küfre girdiniz zaten. Özür la birinci müstevada anlayacağı bir ayet yani. çok açık bir Arapça. La özür dilemeyin Kaç kafırsın ba da imanınızdan sonra ne oldunuz? imanınızdan sonra küpre girdiniz şu. Demek ki insan mücerret dalga geçmekle de ne oluyormuş? Helal görsün görmedin insan mücerret bir günah işlerken de insan kafir olabiliyormuş. Bütün ümmetin icmaıyla şeriatla dalga geçen insan kafir değil midir? Ha? Kafir değil mi dedi? helal görsün görmesin. Ha helal gelmiyor adam. Eyvah. Kadı İbn Şifa kitabının sonunda icma la küfür olan sözleri naklediyor şu. İcma olan sözleri naklediyor yani. Adam helal görsün görmesin. Muhammed İbnü Reşid El Fazlül Mukeffirat Adam oturmuş koca kitap yazmış. Hanefilerin yanında küfür olan sözler. Ha? Bak söz insanın küfür edecek Söz söz. Başka bir şey değil yani. Söz insanı küpere sokuyor sadece. Demek ki bunun da hiçbir şekilde neyi yokmuş? Bunun da hiçbir şekilde hiçbir yönden delili yokmuş. Anlaşıldı mı? Yani bu saymış olduğum şüphelerin içerisinden en ilgi olan şüphe bu son saymış olduğum şüphe. Niye? Çünkü bu şüpheyi ortaya atan adamların sakalları da çok uzun. İnsanları sakallarıyla kandırıyorlar. İnsanları paçalarının kısalığıyla kandırıyorlar. yani. Bu şüphenin sahipleri kendilerine ehli sünnet deyip de İmam Ahmet'in ismini, peygamberin ismini ağzından düşürmeyen Bukhari, Müslimi, Kutubi, Sitte'yi ezberleyip de insanları saptıran insanlar bunlar. Bunlar diğer sapıklar gibidir. Bu diğerleri, bunlar müfettir, gazeteci, Allah'ın dilinde önüne gelen konuşuyor ya hata. Biliyorsunuz son dönemlerde Allah'ın dini en ucuz Allah'ın dini oldu yani. Pazarcı da konuşuyor, gazeteci konuşuyor, herkes konuşuyor Allah'ın dininde. Bu sahibizm onların şüpheleri yani ilim eli olan zaman bilir bunların şüphelerini geçersin. Ama biz talebe bile olamamışız yani. Daha hiçbirimiz ilim talebesi vaksını bile elde edememişiz. Biz daha çürüttük bunların şüphelerini yani. Çünkü böyle ele alacak sığacak şüphelerdir. Kur'an'ı açan sünneti açan bunu çürütür. Ama bu son saydığım şüphe yok. Bu son saydığım şüphe kimin şüphesi? Sakalı uzun, paçası kısa, kutu bütçe ak Kendilerini ehli sünnete nisbet eden insanların neleri? Tağutların arşını yeryüzünde takılanlaştırmak için, bir model daha yüksek jip, jip alabilmek için, kızlarını, çocuklarını bir model daha yüksek okullarda okutabilmek için, he? Yaşadıkları zillanın bir model daha yükse yükseltebilmek için tağutlara yalakalık yapan insanların getirmiş olduğu şeyler bunlar. Tağutlara yalakalık yapan insanların getirmiş olduğu ilmi bir şüphe gerçekten. Yani bu nedir? İlmi bir yani bilmiyor Bilmeyen birçok insan akidesi düzgün olmasına rağmen bunlarla oturduktan sonra ne yapıyor? Büyük alimlerin birkaç tane ismini... Büyük alim değil, zorla büyütmüşler yani. Birkaç tanesinin ismini duyduktan sonra diyor. Demek ki bak elim ehlinin bu konu arasındaki görüşü buymuş. Asri olanların bu konu hakkındaki görüşü. Bizim tabi olmamız gereken kim? Mekke'nin müminleriyse sen niye fal, sen niye bilmen kıdem? Öyle ne? Selse. İttibâg uvelat ittibâg u. Tabi olun. Bidat çıkarmayın. Kim etabiy olacak di? Peygamberimizin teskil ettiği selafet tabi. Ah, selafin görüşünü bu konuda. Selaf ve immetur khalafin bu konudaki görüşünü gördünüz. Ben İbn-i görüşlerini dedim size zikredeyim, toplayayım. Baktım sıkmayacak yani. Dedim en iyisi kalsın işte oraya. İbn-i bu konudaki görüşü nedir? Bu konudaki görüşü bellidir. Şimdi son bir tane şüphe. Yani biraz böyle e, bu da çok size gelecek. Şimdi içinizden biri bana belki diyordu. Kardeşim sen yani ilim talebesi de biz, hani ilim talebesi olmaya aday bir adamsın. Sen bunları biliyorsun. E bu baştakiler senin yani bu anlattıklarını bilmiyor ki. He? Sen, sen bulmuşsun, bunları aramışsın, toplamışsın, sana soru karıştırmışsın, katten okumuşsun, toplamışsın, sen bunları getirdin. Bizim başımızdakiler bunları bilmiyor ki. Adamın haberi yok ki bunlardan. Belki şimdi siz, siz çoğunluğu zaman yazdığına göre siz ilk defa duyuyorsunuz bunları yani. Siz diyorsunuz şimdi ben ilk defa duyuyorum bunu. Bu adam bu adamdaki de ki hiçbir şekilde haberi yoktu hmm. Bu adam cahildir o zaman. E biz de diyoruz ki cehalet İnsanı küfre girmekten engelleyen bir nedir? Cehalet, insanı küfre girmeye engelleyen bir edir, bir özürdür. Ha, dayı. Ama İslam alimleri cehaleti böyle ortalığa mı atmışlar? Her önüne gelen, alsın biri o tarafını çeksin, biri bu tarafını çeksin, yok. Karrafi, heh, meşhur usul alimlerinden, Furuk kitabında nasıl ee, şey yapıyor cehaleti, tanımlıyor cehaleti? Cehalet bir de usulü konularından bir konu. Yani. Cehalet özür müdür değil mi? Ne diyor? İn ki kul cehli mümkün el mukellef def'u fe la insanın kendinden def etmeye kadir olduğu cahalet kesinlikle özür olan değildi. değildir. Aidede İbnü'l-Hammad ne diyor? El kavailü'l-favaid'de he taiza kasara ev farrata fe la udre lehu. Eğer kendisi araştırmazsa kendisi bu işin peşinde koşmazsa o zaman nedir cahalet onun için hiçbir şekilde özür değildir. E şimdiki hakimlerin elinde bütün imkanlar var. Öyle değil mi? Bütün alimler ellerinin altında. Bir bunlar bunların zıddını söyler. Hüküm Allah'ındır diyen bütün alimleri hapislere attırmaları zaten bu işi bildiklerini ve bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bildiklerini gösteriyor zaten. Yani yeryüzünde inile hükmu illallah diyen her alimi ömür boyu hapse mahkum eden insanlar Öyle değil mi? Demek ki bu insanlar bunun hükmünü de, karşılığını da, bu sözün ne manaya geldiğini de çok iyi biliyorlar ki. Bu görüşü savunan insanları ne yapıyorlar? Bu görüşü savunan insanları cezaevlerine sıkıyorlar. Çünkü bunlar dışarıda kalsa kendi ellerindeki hükmü alacaklar. Hükmü sadece kime verecekler? Allah subhanehu ve teâlâya verecekler. Ama kendilerinin de Firavun gibi yeryüzünde ilah olmasını isteyen, kendilerinin de Allah'ın karşısında, ''Ben sen göklerin ilahiysen, ben de yerlerin ilahıyım.'' Diğer insanlar ne yaptılar? Bütün alimleri hapislere tıktılar ve bu da bize neyi gösteriyor? Bu insanlar kesinlikle cahil değildirler. Hepsi ya üniversite mezunudur, bütün üniversitede, bütün kütüphaneler, bütün damlar onların elinin altındadır. İsteseler bunu öğrenirler. Cehalet kimin için özürdür? Gücü yetmeyen, kendinden bunu dert edemeyen insan için özürdür. Yoksa senin gibi, bunu gibi okuyan adamın cehalet gibi bir mazereti Allah'ın dininde ne olamaz? Allah'ın dininde olamaz diyoruz. وَاَخِرُوا دَعَوَانَا وَلْحَمْدُ لِلّٰي رَبِّ الْعَالَمِينَ